Meleklerin varlığı o tür meselelerdendir ki, bir tek ferdin varlığı ispat edilse, o nev'in varlığına hükmedilir. Bir tek meleğin görülmesiyle melekler taifesi kabul edilir. Çünkü kim inkar ederse, tamamını inkar etmeye mecburdur. Birini kabul eden de, nev'in Umumunu kabul etmek zorundadır. O halde meleklerin varlığını inkar edebilmek için ilk önce Hazreti Adem'den bugüne kadar melekler ile görüştüğünü iddia eden insanlık nevinin medarı iftiharları olan peygamberleri, evliyaları, asfiyaları ve diğerlerini inkar etmek onların melekler ile görüştüklerine dair haberlerini tekzip etmek ve onların beyanlarına kulak kapamak gerekir. Bu ise aklı başında olan hiçbir fert için mümkün değildir. Madem böyledir, işte bak! Görmüyor musun ve işitmiyor musun ki Hazreti Adem'den ta bugüne kadar yüz binlerce fert melekler ile görüştüğünü beyan etmiş ve mekan ve zamanları farklı olan bu fertlerin verdikleri haber birbirine muafık düşmüştür. Bir tek zatın bir tek melek ile görüşmesi bile meleklerin varlığını ispat etkafiyken böyle yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan yüz binlerin aynı meselede ittifakı, meleklerin varlığından başka ne ile izah edilebilir? Hem hiç mümkün müdür ki, meleklerden hiçbir fert aşikare görünmesin, hem meleklerin vücudu iyi bir surette müşahede edilmesin ve onların apaçık varlıkları hissedilmesin de, böyle bir icma ve ittifak olsun ve bu ittifak bütün asırlarda devam etsin. Hem hiç mümkün müdür ki, hakikatsiz bir vehim ve yanlış bir zan, bütün beşeri inkılaplarda, ve bütün insanların inançlarında yer bulsun, devam etsin, beka bulsun. Hem hiç mümkün müdür ki, şu din ashabının oluşturdukları, bu büyük icmanın ve ittifakın senedi, perdesiz bir iman ve şuhudi bir inanç olmasın. hem, hiç mümkün müdür ki bu büyük ittifak hadsiz emarelere, müşahedelere, vakalara dayanmasın ve sadece hayal ile hükmedilmiş olsun? Hem hiç mümkün müdür ki insanlık semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan peygamberler, ve evliyaların tevatür suretiyle ve manevi bir ittifak ile haber verdikleri ve şehadet ettikleri meleklerin varlığı şüphe kabul etsin. Bilhassa daha önce ifade ettiğimiz gibi bunlar bu meselede ehli ihtisastırlar. Malumdur ki ehli ihtisas, Binler başkasına tercih edilir. Hem şu meselede onlar ehli ispattır. Binler ehli inkara tercih edilir. Elhasıl. Madem bir tek meleğin varlığı bir zamanda görünse, şu nev'in tamamının var olduğunu gösterir. Bir tek kişinin bir tek melek ile görüşmesi bile meleklerin varlığını ispata yeterliyken, böyle yalanda ittifak etmesi mümkün olmayan yüz binlerin, aynı meselede ittifakı meleklerin varlığından başka ne ile izah edilebilir? İşte bu hal ve şu vaziyet ispat eder ki, meleklerin varlığı haktır ve hakikattir.